<gülüyor> ay, ay, ay! ay Güldüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konum onun o halde. Hadi, canlanın biraz. Ara bölgede bile değişmeyen bazı duygular var. İntikam, hırs, iyilik, kötülük yani ne bileyim sayın sayabildiğiniz kadar. Ama bazı duygular var ki ruhlar aleminde bile değişmeyebiliyor. Sonsuza kadar acı tatlı devam edebiliyor ki bu duyguların başında şüphesiz ki aşk var dostlarım. <gülüyor> Kadınlar mı? <gülüyor> Ay inanın bana onlar da dünyadakinden çok farklı değil. İster ölü olun, ister diri, bazı gerçekler aynı kalır. Bu geceki hikayemiz hem aşkla hem kadınla ilgili. Tabii söz konusu kadınlar olunca ilk akla gelen şeyler arasında alışveriş, giyim kuşam, gençlik güzellik var elbette. Bana sorarsanız benim için hava hoş ama demin siz sevgili faniler için çok sihirli ve özel bir kelime geçti laf arasında farkındayım. Gençlik, güzellik dedim değil mi? <gülüyor> biliyorum, biliyorum dedim, dedim, dedim, dedim. Ah, kadınları parmağınızda oynatmak için... ...ne para, ne şan, ne şöhret yeter. Bana inanmıyorsanız tarihe bakın. Kadına hitap etmek için bence iki yol vardır. Bir, aşk ki bana en ama... ...en saçma duygu olarak gelir. Ha, buna kapılıp burada bile hala el ele dolaşan tipler var ya o da ayrı mesele. Gelelim ikincisine. Gençlik. Evet sevgili fanilerim. Manyağın biri çıkıp da gençliğin sırrını bulsaydı... ...eminim o adam tüm zamanların en favori erkeği olurdu. Henüz siz o iksirle tanışmadınız... Ama ben tanışan birkaç kişi biliyorum. <gülüyor> Bu geceli hikayemizde sizler de tanışacaksınız. Kiminle mi? Tabii ki Ebru Hanım'la. <gülüyor> Mutlu seneler sevgilim. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Sen sen çok tatlısın aşkım. Sağ ol. Yoksa sana hazırladığımız doğum günü partisini mi beğenmedin sevgili karım? Yok yok hayır tersine. Ben sadece doğum günlerinden hoşlanmıyorum. <gülüyor> Yapma hayatım. Doğum günleri eğlencelidir. Eğlenceli mi? Evet. Eğer 10-15 yaşındaysan eğlencelidir tabii. Ya da ne bileyim... ...bir barbi bebek veya bisiklet dilemişsen. Ama eğer kırk yaşındaysan... ...ve bazı endişelerin varsa... ...acımasız bir şakadır. <gülüyor> Birincisi Ebru Hanım... ...size kocaman bir barbi evi... ...ve bebeklerinden aldım. İkincisine gelince... İkincisi neymiş Metin Bey? Şimdilik yaşa bağlı olarak bazı şeyler için... ...endişelenmezdim. Sana şöyle bir bakıyorum da... ...en azından beş iyi garanti. Ama... ...daha sonra seni yirmi yaşında seksi bir hatunla değiştirebilirim... ...bak işte bunun garantisini veremem. Bak sen, <gülüyor> seni şimdi mi öldürmeliyim... ...veya önce işkence mi yapmalıyım? Yardımcı ol bana sevgili eşim. Amma alıngansın ya, alt tarafı sana şaka yaptım hayatım. Hadi ama o kadar ciddiye alma şu yaş işini artık. Bak fenalık geldi yemin ederim. Tabii, senin için söylemesi kolay. Bir kadın olarak televizyonda yeteri kadar büyüyemezsin... ...hele yaşın ilerliyorsa. Aa, yapma Ebru... Sen en iyi haber sunucularından birisin ve iyi bir yazarsın. Bunları sadece kendimi iyi hissetmem için söylüyorsun. Bana daha fazlasını söyle. Senin tuzun kuru nasılsa. <gülüyor> Moda fotoğrafları çeken, güzel kadınlarla iç içe olan sensin. <gülüyor> ne alakası var hayatım? Sen hayatımda tanıdığım en güzel kadınsın. Hatta bunu doğum günü hediyesi olarak ifade etmem gerekirse... Seninle ilk gittiğimiz çeşmedeki o küçük otelde harika bir hafta sonu geçireceğiz desem ne dersiniz Ebru Hanım? Hayatım baştan çıkarma beni. Neden olmasın? Güzel bir hafta sonu kaçamağı karımın da hakkı değil mi? Ama çalışmak zorundayım. Aa yapma Ebru birikmiş tatil günlerim var. Onu da mı öğrenmediğimi sanıyorsun? Ben dersime çalıştım. Hem senin yerine geçici birini bulabilirler. İşte bu da benim korktuğum şey tatlım bilirsin. Geçiciler kalıcı olabilir. İyi. O zaman biz de sunucu koltuğunu yanımızda götürürüz. <gülüyor> Sana ne zaman hayır diyebildim ki? Hmm, en az on yıl olmuştur bence. Evet. Sadece ikimiz. Bu çok iyi olur aşkım. İyi ki varsın canım. Seni seviyorum. <gülüyor> ben de seni seviyorum bir tane. Hadi yatalım artık. Yarın koşuşturmaca başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin doğum günü kızı Hoş bulduk Aa, Suratından düşen bin parça Hayırdır bir sorun mu var Ebru'cu Çok yorgun ve sıkkın görünüyorsun Nasıl sıkkın olmayayım Biraz önce Ahmet Bey ile görüştüm ee, Evet Kibarca bana yaşamın yürüdüğünü Dolayısıyla da belki ufak çapta bir değişime gidilebileceğini söyledi Daha ne olsun Tabi kırk yaşına girmiş olmam ve lanet hayatımın da Ellerimin arasından kayıp gitmesi de cabası Hadi ama o kadar da kötümser olma Her şeyin bir çaresi bulunur Kendini beğenmiş olma Belgin Bir gün sen de kırk yaşında olacaksın Kırk <gülüyor> yaşında mı? Evet canım kırk yaşında Ve inan bana Belgin İnan bana benim hoşlandığımdan daha fazla hoşlanmayacaksın <gülüyor> İyi de ben kırk olalı çok uzun zaman oldu <gülüyor> Ben yıllar önce kırka geldim bile Belgin zaten canım çok sıkın ve inan bana havamda değilim. Ne yani bana inanmıyor musun? Şu haline baksana. Otuzlarındasın en fazla. Hayır elbette sana inanmıyorum. Al o zaman. Nüfus kağıdıma bak Ebru. İşte burada. Bunda bir yanlışlık olmalı ama. Ama yok. Sen de görüyorsun. Nasıl olur? İnanamıyorum. Sen şimdi gerçekten elli bir yaşında mısın? Bağırmazsan çok sevinirim. Ve evet tam elli bir yaşındayım. Bu, bu, bu, bu, bu inanılmaz. Ne yaptın peki yüzünü mü gerdirdin? Hayır. Estetik ameliyatlar mı oldun? Hayır. Botoks falan mı? <gülüyor> Hiçbiri Ebru'cum. Sırrım işte bu. Neredeyse yayın zamanı. Neden içki içiyorsun ki? Ne yani? Sırrın içki mi? <gülüyor> Ben de ciddiysin sandım Aa, Hayır hayır düşündüğün gibi değil Gördüğün gibi sadece su Sadece su Yoksa günde on bardak ılık su ya da limonlu su içtiğin gibi bir diyet mi? Gerçekten anlayamadım Eğer bu sadece suysa kaybedecek neyin var? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şey gayet açık Güzelliğin gidiyor İş yerinde yerine birilerini almak için harekete geçildiğini söylüyorsun Dahası... Dahası ne? Cık, bilemiyorum ki. Söylersen beni yanlış anlamandan korkuyorum. Söyle bence. Bugün o kadar kötü hissediyorum ki... ...inan bana söyleyeceğin şey fikrimi pek değiştirmeyecektir. Tamam o halde. Dahası şu Ebru. Eşin yani Metin sanat fotoğrafçısı öyle değil mi? Evet. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşi gereği devamlı güzel kadınlarla, bakımlı ve genç kadınlarla çalışıyor. Ve sen her geçen gün gençliğini, güzelliğini kaybetmekten bahsediyorsun. En üzücü tarafı da buna artık gün ve gün yaşamaya başladın. İyi ama eşim beni gerçekten seviyor. <gülüyor> e, o halde mesele yok. İlgin ve uyarın için teşekkür ederim. Ama aklıma takılan bir şey var. Nedir? Eğer bu işe yarıyorsa, yani gerçekten işe yarıyorsa... ...senin gibi bir kadın nasıl oluyordu? Bunu paylaşmaya bu kadar istekli görünüyor. Bak daha net olayım Belgin. Senin bu işten ne çıkarın var? Hiçbir çıkarım yok. Sadece her yeni müşteri gönderdiğimde dağıtıcıdan iki şişe bedava su alıyorum. Ben senin arkadaşınım. Seni böyle görmekten nefret ediyorum. Hem düşünsene Metin nasıl da şaşıracak. <gülüyor> Sanırım haklısın. Dediğin gibi alt tarafı su. Ne kaybederim ki? <gülüyor> tamam kabul ediyorum Ver bakalım senin şu gençlik suyunun telefonunu <gülüyor> İşte sistemimiz tamamdır <gülüyor> İçten ve ruhtan gelen gençlik için Çok iddialısınız Evet öyleyim Peki ne kadar içmem gerekiyor hmm, e, Size daha iyi bakmam lazım Rica etsem şöyle bir döner misiniz Hı hı, tamamdır. Bir de elinize uzatır mısınız? Hı hı, bu da tamamdır. İlk iki gün beş veya altı bardakla başlayın. Daha sonra günde bir bardaktan fazlasını ise kesinlikle kullanmayın. İşte damacanının anahtarı buraya bu şekilde giriyor. Ne yapın edin ama sakın onu kaybetmeyin. Çünkü içinde bulunan özel sistem buna bağlıdır. Ve soğutucu anahtar içinde olmadan çalışmaz. <gülüyor> i̇yi de daha önce içeceğim suyu hiç kilitlemek zorunda kalmamıştım Bu biraz garip Zamanla ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız <gülüyor> Bu şey beni gerçekten genç yapacak mı? <gülüyor> hayır Nasıl hayır? Bakın küçük hanım bu hayatta kimse ama kimse sizi genç yapamaz Anlayabiliyor musunuz? Peki o zaman bu su ne yapacak? <gülüyor> Çok basit Bu su sizi genç gösterecek Her şey Zaten tüm amaç bunun için değil mi? Zülkarneyn'den Büyük İskender'e, Kleopatra'dan Gılgamış'a kadar herkes bunu istememiş miydi? <gülüyor> Ama bu çok yüzeysel bir düşünce. İyi o zaman, buna sevindim. Çünkü ben de yüzeysel biriyim. Peki size ne kadar borcum var? İlk defası için bir ücret yok küçük hanım. Küçük hanım mı? Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Peki siz... E yani çok genç ve inanılmaz sağlıklı görünüyor ama... ...neredeyse ellili yılların hitap şekillerini kullanıyorsunuz. Siz kaç yaşındasınız? <gülüyor> i̇şte bunu sormayın. Bilmek istemezsiniz küçük hanım. O yüzden bu bana kalsın. Siz suyunuzu için ve gençleşin. Haftaya görüşürüz. Hayatım mısın? Ben geri... Sen... Sen gerçekten harika görünüyorsun. Kaç gündür söyleyecektim ama bu sabah resmen gençleşmişsin. Yani cildin, tenin... <gülüyor> bu inanılmaz bir şey Ebru. Sen özel bir şey falan mı yapıyorsun? <gülüyor> Yok. Hem yapmaya kalksam zaman mı var? Yoğunluğumu biliyorsun. <gülüyor> Vallahi tam anlamadım ama... Sen kesin bir şeyler yapıyorsun. Hayatım... Son zamanlarda kırıcı olduğum için üzgünüm. Aa, sorun değil... Hepimize zaman zaman olmuyor mu? Boş ver. Hadi çabuk ol. Tatilimize geç kalacağız yoksa. Biliyor musun? O küçük oteli hatırlaman gerçekten çok romantik. Benim için hem o küçük otelin hem de seninle gittiğimiz ilk operanın anlamı çok büyük. Çünkü... Çünkü hayatım? Çünkü sevgili eşim her iki yerde de aynı şeyi hissetmiştim. Ve sanırım doğru hissetmişim. Yoksa aradan uzun yıllar geçmezdi. Peki ne hissettin? Ne anladın ki? Gayet basit hayatım. Senin ruh eşim olduğunu anlamıştım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum hayatım. Ama geç kalırsak bu durumu sevmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hayatım. Geldiğimizden beri banyoya kamp kurdun. Hadi çık da gün batmadan biraz gezelim. Romantik bir akşam yemeği yiyelim. Aman Allah'ım. Bu olamaz Su içmeyeli neredeyse bir gün oluyor ve cildimin haline bak Allah'ım Neredeyse on yıl daha yaşlı görünüyorum Su, Suyu da almayı unutma ben, ben ne yapacağım şimdi Hayatım Bak ne güzel giyindim Anladık gençsin güzelsin Ama beni ağaç etmenene ne gerek var ki <gülüyor> Metin lütfen her şeyi topla evimize dönüyoruz A Anlayamadım Hayatım sen sen iyi misin? Beni biraz olsun seviyorsan lütfen sorgulama. Hemen eve dönüyoruz. Anlamıyorum. Apar topar eve geldik. Ve ben hala neden aylarca planladığımız tatilimizi berbat ettiğini anlamıyorum. Evin her tarafını kontrol ettim. Hırsızlık izi yok. Tuvalet çalışıyor. Fişte bir şey yok. Kapılarımız kilitliydi. Ve sen hem otelde hem de evimize gelince banyoda... Çıkmadın Anlamıyorum Gerçekten anlamıyorum Anlat bana bu kadar önemli olan neydi ki Tatilimizi mahvetmek zorunda kaldık Anlatsam da anlayamazsın Asla anlayamazsın sen, sen, Sana ne oluyor hayatım seni tanıyamıyorum Ben de kendimi tanıyamıyorum Ben yalnız kalmak istiyorum Ebru neler oluyor konuş benimle Bilmem gereken bir şey mi var Yok dedim ya Allah Allah anlasana Beni kırıp duruyorsun. Derdin ne bilmiyorum ama çözümü bu şekilde olamaz. Yalnız mı kalmak istiyorsun? İyi kal o zaman. Metin, canım, lütfen gitme. Ben, ben sadece. Hayatım ben. E, yanlış bir zamanda geldiysem gidebilirim Ebru Hanım. Hayır, hayır tam zamanında geldiniz. <gülüyor> Biliyorum. Muhtemelen bir bardak su kalmış olmalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama siz beni kandırdınız. Bu su, bu su. Bu su ne? <gülüyor> Boş verin. Ne kadar ödemem gerekiyor? Beş bin lira küçük hanım Anlamadım? Anladınız. Gayet iyi anladınız. Tam beş bin lira. Bu, bu bir şaka mı? Yok, gayet ciddi. Demin susmuştum, ama söylemeliyim. Sen beni kandırdın o halde. Bu su çok az etkisini sürdürüyor. Hem çabuk hem de eskisinden kötü bir etkiyle eski halini alıyor <gülüyor> Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor Bunu bilmeniz gerekir Çok zamanım yok Beş bin lira lütfen Sen, sen aşağılık birisin Adisin Sahtekarsın Ben televizyoncuyum unuttun mu Senin bütün foyanı ortaya çıkarabilirim <gülüyor> Bakın ne diyeceğim küçük hanım Bana küçük hanım demeyi keser misin Tamam istemiyorsanız sorun değil Hemen geri alırım sistemi olur biter Dert değil Tamam Allah'ın belası. Paranı ancak haftaya hazır edebilirim. Hem de diğer suyun parasıyla. İşine gelirse. Ha, tabii ki gelir gelir. Önemli değil siz bana mecbursunuz zaten. Ama bir daha beni bu kadar oyalarsanız. Bir daha bana hakaret etmeye kalkışırsanız. O zaman işler değişir. Suyu rüyanızda görürsünüz. Yeterince açık mı? Evet açık. Güzel. Bu arada bu cam damacana biraz tozlu. Lütfen kusuruma bakmayın. Hafifçe silerseniz daha güzel görünecektir. Haftaya bir daha bu şekilde gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Şimdilik iyi günler. Aman Allah Allah'ım. Ellerim. Lanet suyun etkisi geçti. Metin gelmeden birkaç bardak içmeli. Bilirim. Betin sakın buraya gelme Ben birazdan yanına gelirim hayat Lütfen Lütfen sen içeri git üstünü değiş Yeter ki ben gelene kadar sen gelme sen, sen ne yapıyorsun Ebru Allah aşkına Sana gelme demiştim git buradan Lütfen git Seni burada istemiyorum Allah kahretsin. Her şey bu aptal su yüzünden öyle değil mi Lütfen suya dokunma Bana zaten zar zor yetecek Aşkım lütfen Yalvarırım ona ihtiyacım var. Konuş benimle Ebru lütfen konuş. Seni seviyorum. Neler oluyor hayatım? Asla bana inanmayacaksın. Ben ne zaman sana inanmadım ki? Lütfen anlat aşkım. Biz neler paylaştık atlattık anlat lütfen. Tamam aşkım. Sanırım hepsi bu hayatım. Anlıyorum. Anlıyorum ama buna bir son vermek zorundayız. Bunun da farkındasın diyeyim. mi? Belgini de biliyorsun artık. Nasıl görünüyor? Hiç mi dikkatini çekmedi? Evet. Görüyorum ve gördüm. Ama dikkatimi çekti mi? Hayır, dikkatimi çekmedi. Ama bildiğin bir tek şey var ki buna bir son vermelisin. Hem de şimdi. Yapamam. İstiyorum ama yapamam. Anlamıyor musun? Bana bak. Şu halime bak. Ben yaşlıyım. Hayır. Hayır sen yaşlı değilsin. Sadece yaşlı görünüyorsun. Arada fark var Ebru bunu biliyorsun. İşim de bitecek bu durumda. Neden bitsin ki? Yapabileceğin hatta yaptığın başka işler de var. Sen bir gazetecisin, bir, bir yazarsın. Sen sadece bir surat değilsin. Anla lütfen. Peki ya biz? Biz ne olacağız? Ne demek biz ne olacağız? Ben bir yerlere gidiyormuş gibi mi görünüyorum? Tamam, yaşlı görünüyor olabilirsin ama... ...sanırım o güzel gözlerin bozuk değil hala. He? Senin için söylemesi kolay. Şu halime bak. Düşünsene. Sokağa çıkar, el ele tutuşur... ...her zamanki gibi sımsıkı sarılır ve öpüşürsek... ...insanlar bize nasıl bakacaklar sanıyoruz? Eğer bizim otelimize ya da operaya gidersek... ...insanlar senin jigol olduğunu düşünmeyecekler mi? Aha. Peki ya biri? Beni senin ablan zannettiği için ne hissedeceksin? Gitmedi. Ben, Ben sadece sana daha güzel görünmek istedim. Ama bedelini de ödedim. Ayrıl benden. Anlarım. Anlamazsın. Hayır. Anlamıyorsun da. Ben seni en başından beri seviyorum. Görmüyor musun? Yıllar yıllar önce o küçük kafede buluştuğumuz Aralık gecesinden beri seni deli gibi seviyorum. Senin nasıl göründüğün benim umurumda mı sanıyorsun? Biz biz neler neler atlattık. Sen ve ben hayat arkadaşıyız. Allah sana bekadan. Ben ben seni deli gibi seviyorum. Sen sen ne yapıyorsun Metin? Bir şey yapmıyorum. Her şeyi paylaştığımız gibi bunu da paylaşıyoruz. Hayat arkadaşım, eşim benim. Yanına geliyorum. Senin için üzülüyorum. Bak sen. Neden üzülüyormuşsun? Hiç. Önümüzdeki otuz ya, ya da kırk yıl boyunca yaşlı bir adamla yaşayacaksın diye. Zaten yılları birlikte aşmadık mı? Birbirimize hayatımızı vermedik mi? O halde ben de senin için üzülüyorum kocacığım. Aha, bak sen. Sen niye benim için üzülüyorsun peki? Elinde şans varken sen de yaşlanmayı seçtin. Ve ne yazık ki bana kaldı. <gülüyor> Öyle mi sence yoksa? Biz zaten birbirimize aittik. Evet sevgili eşim. Sen ve ben eş ruhlarız. Ve günü geldiğinde de el ele bu dünyadan birlikte göçeceğiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu gece sonu mutlu diye bu hikaye çamur atmayacağım. Karalamayacağım. Çünkü ister burada, ister sizin tarafta aşk, sevgi gerçek anlamıyla ve içten yaşamıyorsa, yani iki kalp, İki yaşam sevgi denilen o özel bağ ile bağlanıyorsa Zaten o ruhlar bu yeterince kirlenmiş dünyada Bir melek kanadı kadar temiz ve bir o kadar da değerlidir Bu sevgi denilen şey inanın ara bölgede de hala geçerli Ve hala en saygı duyulan şeylerin başında geliyor Size çok içten bir şey söyleyeyim Gençlik pınarı ya da sonsuz aşk, gerçek sevgi ya da siz adına ne derseniz diyin gerçekten var. Ama siz fanilerin hayalini kurduğunuz gibi değil. Ah, ah. Gerçek gençlik bunları, gerçek sevgi, siz insanın kalbindedir. Ve inanın bana sevginin iyileştirme özelliklerinin asla fiyatı yoktur.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 Hey hey hey, ha ha ha, oh, ha oh Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç Metin Sungun Babacan Ebru Özden Ayyıldız Belgin Hümay Güldağ Satıcı Murat Prosçiler Efektör Ufuk Tanger Bomba ki